Dördüncü bürhan vicdanı beşer denilen fıtrat hızı şuurdur şu bürhanda dört nükteyi nazara dikkate al Birincisi, fıtrat yalan söylemez mesela bir çekirdekteki meyelanın ümüv der ki sünbülleneceğim meyve vereceğim doğru söyler mesela yumurtada bir meyelanın hayat var der piliç olacağım bi iznillah olur doğru söyler Mesela bir avuç su incimat ile meylanı imbisatı der. Fazla yer tutacağım. Metin Demir onu yalan çıkaramaz. Sözünün doğruluğu demiri parçalar. İşte şu meylanlar irade-i ilahiyeden gelen evâmiri tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir. İkincisi, beşerin havas sülhamsı zahire ve batınadan başka alemi gayba karşı açılan pek çok pencereleri var. Gayri meşhur pek çok hisleri var. Hissi samiya, zaika olduğu gibi bir hissi i sadika olan saika vardır. Hem bir hissi sabiayi barika olan şaika var. O şevk ve sevk yalan söylemez, yanlış gidemez. Üçüncüsü, mevhum bir şey hakikatı hariciye mebde olamaz. Fıtrat ve vicdanda noktayı istinad ile noktayı istimdat iki hakikatı zaruriyedir. Filkatın saffeti ve en mükerremi olan ruhu beşer, o iki nokta olmazsa en süfli, en berbat bir mahluk olur. Halbuki kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder. Dördüncüsü, akıl tatili eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan saniyi unutamaz. Kendi nefsini inkar etse de onu görür, onu düşünür, ona mütevecittir. ki, şimşek gibi sürati intikaldır. Daima onu tahrik eder. Hads'in muzaafı olan ilham onu daima tenvir eder. Meyela'nın muzaafı olan arzu ve onun muzaafı olan iştiyak ve onun muzaafı olan aşk-ı ilahi onu daima marifet-i zülcelale sevk eder. Şu fıtrattaki incizap ve cezbe bir hakikat-ı cazibedarın cezbiledir. Bu nükteleri bildikten sonra şu burhan-ı enfüsî olan vicdana müracaat et. Göreceksin ki Kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi kalpteki ukde-i olan marifet-i ki istidadatı gayri mahdudeyi insaniye ile mütenasip olan amal ve muyulu müteşahibeye neşri hayat eder. Lezzeti içine atar ve kıymet verir ve bast ve temdid eder. İşte nokta-i Ve kavga ve müzahemetin meydanı olan dağdağı hayata hücum gösteren alemin Binlerce musibet ve müzahemelere karşı yegane noktayı istinat yine marifet-i Evet, her şeyi hikmet ve intizam ile işleyen bir sani hakime itikad etmezse ve alel amya kör tesadüflere havale ederse ve o beliyyata karşı elindeki kudretin adem-i kifayetini düşünse ister istemez tavahuş, dehşet, telaş, haftan mürekkep bir halet-i cehennem numun ve ciher şikâfe düşecektir. O ise eşref ve ahsen-i mahlukat olan ruhu insaniyetin her şeyden ziyade perişan olduğunu istilzam eder. O ise intizamı kâmil-i kainattaki nizamı ekmele zıt oluyor. Şu noktayı istimdat ve noktayı istinad ile bu derece nizamı âlemde fermalık, hakikat nefsül emriyenin hassâ-i münhasırası olduğu için her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan sani zülcelal marifetini kalbi beşere daima tecelli ettiriyor. Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır. Sani zülcelal bu dört bürhan azimin katli şehadetleriyle vacibül vücut, ezeli, vahid, ehat, fert, samet, alim, kadir, mürit, semî, basir, mütekellim, hay. Kayyum olduğu gibi bütün efsafı celaliye ve cemaliye ile muttasıftır. Zira mukarrerdir ki masnudaki fez-i kemal saniin zilletecellisinden muktebestir. Demek kainatta ne kadar hüsnü cemal kemal varsa umumundan layuhad derecede yüksek tabakada efsafı cemaliye ve kemaliye ile sani izülcelal muttasıftır. Zira ihsan servetin icat vücudun icap vücubun Tahsin Hüsn'ün, tenvir, nurun feri ve delili olduğu gibi, bütün kainattaki bütün Kemal ve cemal, Sani zülcelal’in kemal ve cemaline bir zızlli zalildir ve bürhanıdır. Hem de Sani Zülcelal cemine nekaisten münezzehtir, Zira, nevakıs mahiyeti maddiyatın istidatsızlığından neşet eder. Zatı Zülcelal maddiyattan mücerreddir, münezzehtir. Hem kainatın mahiyatı mümkinesinden neşet eden efsaf ve levazımatından mukaddestir. Leise kemithlihi şeyun, cel celaluhu, subhan menhtafa li şiddeti zuhurihi, subhan menistetra li adami zittih, subhan men ihtecbe bil esbab li Sual: Vahdetül vücudu nasıl görüyorsun? El cevab: Tevhitte istiraktır ve nazara sığmayan bir tevhid-i Esasen, tevhid-i rububiyet ve tevhid-i uluhiyetten sonra, tevhidde zevken, şiddet-i istirak, vahdet-i kudret yani, la مُؤَثِّرَ fil الْكَوْنِ إِلَّا <اللّٰه> Sonra vahdet-i idare, sonra vahdet-ü sonra vahdet-ül vücud, sonra yalnız bir vücudu, sonra yalnız bir mevcudu görünceye müncer oluyor. Muhakkakînin Sofiye'nin müteşabihat hükmünde olan şataatiyle ile istidlâl edilmez. Daire-i esbabı yırtıp çıkmayan ve tesirinden kurtulmayan bir ruh, vahdetül vücuttan dem vursa haddini tecavüz eder. Dem vuranlar vacibül vücuda o kadar hasrı nazar etmişlerdir ki, mümkinattan tecerrüt ederek yalnız bir vücudu belki bir mevcudu görmüşler. Evet, delil içinde neticeyi görmek, alemde saniyi müşahede etmek tarîk-i istihrakkârâne cihetiyle, ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı ilahiyeyi ve melekutiyeti eşyada, sereyan-ı ve merayâ-i mevcudatta, tecellî-i esmâ ve sıfatı, yalnız zevken anlaşılır birer hakikat iken, dıyk-ı elfaz sebebiyle, uluhiyet-i sâriye ve hayatı ı sâriye tabir ettiler. Ehli fikir, o hakaik-i zevkiyeyi, Nazarın mekâisine sıkıştırdığından çok evhamı bâtılayan menşe oldu. Maddeperver hükema ve zâîful itikad ehli nazarın vahdetül vücudu ile evliyanın vahdetül vücudu tamamen birbirinin zıddıdır, beş cihetten fark vardır. Birincisi muhakkikin-i sofiye, vacibül vücuda o kadar hasr-ı nazar etmiş ve müstârak olmuş ve ehemmiyet vermişler ki onun hesabına kainatın vücudunu inkar etmişler. Hükema ve zayıful itikad olanlar maddeye o kadar hasrı nazar etmişler ve müstara olmuşlar ki fehmi uluhiyetten uzaklaştılar ve o derece maddeye kıymet verdiler ki her şeyi maddede görmek, hatta uluhiyeti onda mezcetmek, hatta kainat hesabına uluhiyetten istina etmek derecede tariike müteassifeye girmişlerdir. İkincisi Mühakkikîn-i vahdeti Vahdet-i Vücudu Vahdet-i Şuhûdu tazammun eder. İkincilerin Vahdet-ül Mevcudu tazammun eder. Üçüncüsü, birincilerin mesleği zevkidir, ikincilerin nazarıdır. Dördüncüsü, birinciler evvelen ve bizzat Hakk'a nazar-ı tebii olarak halka bakarlar. İkinciler evvelen ve bizzat halka bakarlar. Beşincisi, birinciler budâ peresttirler ikinciler hot peresttirler eynet seramine sureyya ve eyn eddıyâ'us sâti' min edzülmetit tenvir mesela kürey arz rengârenk muhtelif ve küçük küçük cam parçalarından farz olunursa her biri başka hasiyetle levnine ve cirmine ve şekline nisbet ile şems'ten bir feyiz alacaktır şu hayali feyiz ise ne güneşin zatı ve ne de aynı ziyasıdır hem de ziyanın temasili ve elvan-ı sev'asının ve güneşin tecellisi olan şu gün-a gün ve rengârenk çiçeklerin elvanı faraza lisana gelseler, her biri, güneş benim gibidir veyahut güneş benim diyeceklerdir. An hayalâti ki dam-ı evliyast, aks-ı mehruyâni ı Fakat ehl i şuhudun meşrebi, fark ve sahvdır. Ehli vahdetül vücudun meşrebi mahv ve sekirdir. Safi meşrep ise meşrebi ehli fark ve sahv'dur. Tefekkeru fi ala'illahi ve la tefekkeru fi Fe feinnakum lan takdiru. Hakikatul mer'i leysal mer'u yudrikuha fekeyfe kayfiyyetul cebbari zil-qidam? Huvellezî abd'al eşyâ'a ve enşâha fekeyfe yudrikuhu mustahdesun nesem? Noktanın ikinci kısmı, haşir ve melaike ve bekay ruha ait olduğundan ve bu hakikatları kerametli 29. söz ve onuncu söz gayet parlak bir surette izah ettiğinden, onlara havale edilerek, buraya derc edilmedi. Üçüncü kısım ise, 14 dersten ibaret, nurun ilk kapısı namı ile ayrıca neşredildi. Said Nursi. Münderecat hakkında, bu mühim mecmuanın cümle mukaddematından olan bir ilemde, bu risale, bazı ayatı Kur'aniyenin şuhudi bir nevi tefsiridir. Ve ondaki meseleler, Kur'an-ı Hakîm'in bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Bu risalenin ibaresindeki icmal ve icaz ve fehmindeki zahiri müşkilat, sana tevahhuş vermesin. Tekrar tekrar mütalâ et, ki lehu mülküs semâvâti vel ard ve emsali tekraratı ı Kur'aniyenin sırrı sana açılsın. Ey kari. Bu mecmuadaki tevhidin bürhanları ve mazharları, birbirine ihtiyaç bırakmıyor zannetme. Çünkü ben her bir bürhana, her bir makamı mahsusta ihtiyaç hissettim. Harekat-ı cihadiyem beni öyle bir mevkiye ilca ediyordu ki, o mevkide, o anda bir kapı açmaya mecbur kalıyordum. Çünkü o dehşetli anda, diğer açık kapılara dönmek müyesser olmuyordu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 Eğer, katre risalesinin ahirinde merhum Şeyh Saffet Efendinin yazdığı gibi, her bir risaleye bir takriz yazılsaydı, o merhumun, bu bir katre değil, bir bahırdır dediği gibi biz de derdik. O bir lem'a değil, bir şemstir. O bir reş'a değil, bir bahırdır. O bir zühre değil, bir cinandır. O bir hubab değil, bir ummandır.